geleceği. hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Türkiye'nin iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla belirlediği 2030 iklim hedefi Mısır'da devam eden 27. Taraflar Konferansı'nda açıklandı. Türkiye 2030 yılı için açıkladığı artıştan %41 emisyon azaltım hedefiyle emisyonlarını bugüne göre %30'dan fazla arttırmayı öngörüyor. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP27 Bakanlar Toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye'nin güncellenmiş ulusal katkı beyanı yani NDC'lerinin hedefini duyurdu. Kurumun açıklamasına göre Türkiye'nin 2030 %21 artıştan azaltım hedefi %41'e yükseldi. Kurum yaklaşık 500 milyon ton emisyon azaltımı yapmış olacağız. 2038 yılı ise emisyonların tepeye ulaşacağı nokta olarak belirlendi. 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmayı arzu ettiklerini de aktaran kurum, 1,5 derece hedefine erişilebilir kılmamız lazım. Paris anlaşmasını uygulamak tercih değil bir zaruriyet, yeşil dönüşümü başarılı bir şekilde gerçekleştirmeliyiz diye konuştu.'' %41 artıştan azaltım hedefini değerlendiren sivil toplum ve düşünce kuruluşlarıyla gençlik hareketleri açıklanan hedefin artıştan azaltım olması nedeniyle sera gazı emisyonlarını azaltmak yerine arttıracağına dikkat çekti. Yapılan açıklamaya göre bu hedef Türkiye'nin enerji dönüşümünü geciktirecek ve 2021 yılında Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmanın maliyetini arttıracak. Bakanlığın 2038'i emisyon tepe noktası yani pik yıl kabul ederek bu tarihe kadar emisyonlarını arttırmayı öngördüğünü vurgulayan kuruluşlar azaltımın bugünden başlaması gerektiğini dolayısıyla tepe noktasının da bugün olması gerektiğini belirtti. Bu hedefin 2030'a kadar %30'dan fazla artışa neden olacağı ifade edildi. İklim alanında faaliyet gösteren sivil toplum ve düşünce kuruluşları Mısır'daki müzakereler öncesinde Türkiye'nin güçlü bir 2030 iklim hedefi vermesi yönünde ortak bir çağrıda bulunmuş ve köklü değişikliklere gidilmeden %35 mutlak azaltım ile emisyonların mevcut seviyesinden 340 milyon ton karbondioksit eş değeri seviyesine inebileceğini ortaya koymuştu. İklim STK'larının Türkiye'nin güvenli geleceği için güçlü iklim hedefi 2030'a kadar %35 mutlak emisyon azaltımı talep eden imza kampanyasını İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği tarafından Change.org üzerinde başlatıldı. Kampanya 17 kurum ve grup tarafından da destekleniyor imza kampanyasının linki Change.org Taksim 2030 iklim hedefi adresinde. COP27 kapsamında Hindistan uzun dönem düşük karbon emisyon stratejisini Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi Sekreteriyası'na yani UNFCCC'ye sundu. COP27 Hindistan Delegasyonu'nu liderliğini yapan Çevre ve Orman ve İklim Değişikliği Bakanı Sri Butupender Yadav'in sunduğu stratejinin ortak noktası enerji güvenliğini sağlayacak ulusal kaynakların rasyonel kullanımı üzerine yoğunlaşıyor ve Fosil yakıtlarından geçişin adil yumuşak sürdürülebilir ve herkesi kapsayacak şekilde olmasını planlıyor Hindistan. Stratejinin parçalarından biri de geçtiğimiz yıl duyurulan ulusal hidrojen misyonu ülkeyi yeşil hidrojen bağlantı noktası haline getirmeyi amaçlıyor. Bu plan ne yazık ki nükleer santral kapasitesinin artırılması da bulunuyor içinde. Dünyanın en büyük 3 yağmur ormanı ülkesi yani Brezilya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Endonezya. Üçlü bir ittifak üzerine 10 yıl süren müzakerelerin ardından orman koruma konusunda işbirliği yapmak için resmi olarak bir ortaklık başlattı. Brezilya'nın yeni seçilen devlet başkanı Luis Inácio Lula da Silva'nın başkan seçilmesi halinde diğer iki yağmur ormanı ülkesiyle bir ortaklık kurup ormanların korunmasını amaçlayan finansman için zengin ülkeler üzerindeki baskıyı yaratmak istediği ifade ediliyordu. Yoğun bitki örtüsü sayesinde karbon yutağı görevi gören yağmur ormanlarının hızla yok edilmesi gezegeni ısıtan karbondioksiti salarak küresel iklim hedeflerine tehlike atıyor. İşte dünyanın tropik yağmur ormanlarını bu yüzden korumak gerekiyor ve %52'sini bu ormanların temsil eden 3 ülkenin temsilcileri Endonezya'da başlayan G20 ışığında ortak bildiriyi imzaladılar. Cumhuriyetten Şeyda Öztürk'ün haberine göre bir madencilik şirketi Milas Korucuk mahallesinde mermer ocağı için iki farklı ÇED yani çevresel etki değerlendirmesi sürecine başlattı. Tek bir alan için ikiye bölerek şirket önce 24,58 ve 24,86 hektarlık iki farklı alan için iki ayrı ÇED başvurusunda bulundu. Birbirine paralel iki alanın tamamı. Orman alanı, önemli doğalını ve içme ve kullanma suyu uzun mesafeli koruma alanında. ÇED yönetmeliğine göre şirketler sadece 25 hektara kadar olan yerler için ÇED gerekli değildir izni alabiliyor. Onun için de böyle ikiye bölmüş. Söz konusu yöntem şirketler tarafından süreci hızlandırmak için kullanılıyor. Tabii ki çevre örgütleri de eleştiriyor. ÇED raporunda ise orman sayılan alanlar için izinlerin alınacağı bilgisinde var ve yaklaşık 70 futbol sahasına eşdeğer alanda iki projede 300 bin metreküp arazi kazısı olacak. %10 verimlilikle yılda 30 bin metreküp mermer üretilecek. Öte yandan %90 oranında yani yaklaşık 270 bin metreküp pasa oluşacak. Projeleri gerçekleştirmek istendiği Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre en yakın tarımsal alana da 300 metre, diğer talım faaliyetleri alanına ise 1,5 kilometre mesafede. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçeceğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.